Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz, hikaye birleşik zamanlarından biri olan Gelecek Zamanın Hikayesi. Gelecek Zamanın Hikayesi Gelecek Zamanın belirli geçmiş zaman ekiyle birleşmesiyle oluşur. Gelecek zamanın hikayesinin işlevleri şunlardır. Daha önce planlanan bir işin ya gerçekleşmediğini veya sonucun bilinmediğini belirtir. İki hafta önce pikniğe gideceklerdi. Pazar günü bahar temizliği yapacaktı. Dilek kipinin hikayesiyle kullanıldığında geniş zaman gibi kullanılır. Sınava çalışsaydı istediği okulu kazanacaktı. Ken Zarf fiili gibi kullanılır. Ütü yapacaktım, elektrikler kesildi. Yemek yapacaktım, tüp bitti. Bazen sebep anlatmak için kullanılır ve anlam olumsuz değildir. Alışveriş yapacaktım, onun için bankadan para çektim. Gereklilik kipinin hikayesi gibi kullanılır. Yaşanan bunca olayın ardından onun yanına gitmeyecektin. Az daha, az kalsın, tam gibi cümleye yön veren ifadelerle kullanıldığında mak üzereydi anlamı vardır. Az kalsın karşıdan gelen arabaya çarpacaktık. Şimdi yapacağımız konuşmadaki gelecek zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat edelim. Yağmurun Azizliği Saat iki buçukta gelecektin. Neden geciktin? Otobüs bekledim Aysun. Taksiyle gelecektim. Yanıma fazla para almamışım. Seni de bu yağmurda beklettim. Kusura bakma. Dert etme canım. Üzerine ne oldu böyle? Her yerin leke içinde. Dur anlatayım. Tam otobüse binecektim, arkamdan bir araba hızla geçti. Malum, yollarda biriken sular. Bir de şoförün dikkatsizliği. Özür dileseydi, anlayışla karşılayacaktım. Demek ki şoförün dikkatsizliği. Neyse, otobüse bindin mi? Evet, otobüs çok kalabalıktı. E? Ee? Zorla nefes alabildim. Otobüsün camları da kapalı olduğu için havasızdı. Az kalsın bayılacaktım. Sıkıntılı bir yolculuk olmuş anlaşılan. Ne yazık ki öyle oldu. Hadi, yağmur daha da hızlanmadan kapalı bir yere geçelim. Tamam, hadi geçelim. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki gelecek zamanın hikayesinin geçtiği cümleleri tekrar edelim. Saat iki buçukta gelecektin. Neden geciktin? Taksiyle gelecektim, yanıma fazla para almamışım. Tam otobüse binecektim, arkamdan bir araba hızla geçti. Özür dileseydi, anlayışla karşılayacaktım. Otobüsün camları da kapalı olduğu için havasızdı. Az kalsın bayılacaktım. Şimdi de okuyacağımız metni, gelecek zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Yüreği, umuda uyanacaktı. Gece mi karanlıktı yoksa umutları mı? Bir sokak lambasının altına doğru gitti. Belki de umutlarını o lambanın ışığıyla aydınlatacaktı. Hayat mendilinde biriktirdiklerini soğuk kaldırımlara dökecekti. Sokak lambası gecenin karanlığında ay olup geçmişini aydınlatacaktı, kara gün dostu olup yalnızlığını paylaşacaktı. Ne bir ayak sesi ne de bir araba gürültüsü kalmış bütün şehir, ...sükut kesilmişti. Zaman zaman... ...kalabalıklara karışsa da insan... ...limandan uzaklaşmayacaktı. Zira... ...kalabalık... ...kasırgalı bir umman. İşte o vakit toplayıp her şeyini... ...hırslarını, ihtiraslarını... ...pişmanlıklarını... ...kendine bir sokak lambasını... ...sığınılacak liman edindi. Öyle ya... ...umutlarının üzerine güneşi doğurmak için... ...önce... Geçmişle hesaplaşmak gerekecekti. Geç kalmış bir hesaplaşma. Değil mi ki hesaba çekilmeden, kendini hesaba çekecekti insan. Onun da içinde bir yerde, bir vicdan kırıntısı kalmıştı elbet. Tam içini dökecekti, yutkundu. Belli ki sessizliği bozmak istemiyordu. Sanki gecenin sessizliği, ruhundaki fırtınayı dindirecekti. Aslında bu sessizlik de esrarlı diliyle ona durumunun fecaatini fısıldıyordu inceden. Ellerini yanaştırdı, avuçlarını açtı ve göğe doğru hafifçe kaldırdı. Sonra onları seyretmeye başladı. Geçmiş birden ellerinde beliri verdi. Az daha soluğu kesilecekti. Onca hata nasıl temizlenecekti? Güneşi umutlarının üstüne nasıl doğuracaktı? Avuçlarında karanlık umutların söndüremeyeceği bir ateş yanıyordu. Ve içinde ebedi cehennem kurulu bir yürek. Gitgide kararan umutlar. Sonra hata yaptın diye içten içe söylendi. Geçmişin üstünü hiç açmayacaktın. Şimdi içinde bir pişmanlık daha belirdi. Tam kalkıp gidecekti, bir yağmur damlası dokundu avuçlarına. Ürkmüştü. Neydi şimdi bu? Acaba ömrünü kapalı bir sandıkta saklamasına izin verilmemiş miydi? Yoksa yağmur? Yağmur onun yalnızlığını paylaşmak için mi gönderilmişti? Başını kaldırdı, gözleri gecenin karanlığında kaybolan bulutlara dokundu. Renklerinden belliydi, onlar da keder yüklüydü. Bulutlar da sırrını biriyle paylaşacaktı. Onun için akıtmamışlar mıydı gözyaşlarını karanlık umutlu bir adamın avuçlarına? İşte o vakit içindeki sessizlik bulutların gözyaşlarıyla bozulacaktı. Avuçlarını daha çok açtı. O avuçlarını açacaktı, yağmur daha hızlı yağacaktı. Buydu istediği. İşte o zaman sessizliğine bile kulak veren bir şeylerin varlığını anlayacaktı. Sokak lambası Yalnızlığını paylaşmaya yetmemişti. Işitmak yetmezdi karanlıkları. Üstü örtülü pişmanlıklarına hemhal olacaktı ki... Sonra ağla dedi bulutlara. Onlar ağladıkça içindeki cehennem sönecekti. Onlar ağladıkça avuçları temizlenecekti. Umutlarına karalar giydiren bir geçmişin izlerini taşıyan yüreğe bahar gelecekti. Ve şimdi onun da gözyaşları yağmur damlalarına karışıyordu. Sessizlik bozulmuştu yüreğinde. Yüreğinin cehenneminde eritemediği her şeyi ıslak kaldırımlara döktü. Akıntıya karışıp gitsin diye. Şimdi de okuduğumuz metindeki gelecek zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Belki de umutlarını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 Tam içini dökecekti, yutkundu. Sanki gecenin sessizliği ruhundaki fırtınayı dindirecekti. Az daha soluğu kesilecekti. Onca hata nasıl temizlenecekti? Güneşi umutlarının üstüne nasıl doğuracaktı? Geçmişin üstünü hiç açmayacaktın. Tam kalkıp gidecekti. Bulutlar da sırrını biriyle paylaşacaktı. İşte o vakit İçindeki sessizlik bulutların gözyaşlarıyla bozulacaktı. O avuçlarını açacaktı, yağmur daha hızlı yağacaktı. İşte o zaman sessizliğine bile kulak veren bir şeylerin varlığını anlayacaktı. Onlar ağladıkça içindeki cehennem sönecekti. Onlar ağladıkça avuçları temizlenecekti. Umutlarına karalar giydiren bir geçmişin izlerini taşıyan yüreğe bahar gelecekti. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Türkçe öğreniyorum.